707. konu, İbni Mesud'un ihtilafın kötülüğü hakkındaki sözü, Hz. Peygamber, Ebu Bekir, Ömer ve Osman, da hilafetinin başlarında, hacca geldiklerinde Mekke'de, minada dört rekatlı namazlarını iki rekat kılarlardı, sonra Hazreti Osman hilafeti döneminde dörder rekat olarak kıldı, bu, İbni Mesud'un kulağına geldi, o, biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz, ayetini okudu, sonra kalkıp dört rekat olarak kıldı, ona, sen daha önce büyük bir musibette karşılaşmış gibi istirca ettin, sonra da namazını dört rekat olarak kıldın, bu nasıl olur, dediler, cevap olarak, ihtilaf şerdir, dedi.